Cumanız mübarek olsun. Konuştuğum yerde söyleyince dinleyicilerin memnun olduğunu biliyorum. Bu sefer size Münih'ten telefon etmekteyim. Cuma konuşmamı Münih'ten yapıyorum. Ee, yüreğimizde e, cumartesi pazara bağlayan gece, Miraç gecesinin heyecanı var, Efendim hazırlık telaşı var. Biliyorsunuz e, e, Miraç kandili, Miraç gecesi. Recep'in 26'sını 27'sine bağlayan zamanda oluyor. Yani 27'sinin gecesi diyoruz eski anlayışa göre. Akşam namazıyla beraber bir gün başlıyor diye düşünüldüğü için ertesi gün 27, 27'nin gecesi diyoruz. 26'yı 27'ye bağlayan gece Miraç kandili. E, şimdiden ihtiyaten efendim e, Miraç kandilinizi tebrik edeyim. Allah bu kandili... Ee, mübarek eylesin cümlenize, e, rahmetini ihsan eylesin, lütfuna mazhar eylesin cümlenizi, iki cihanının hatırınıza gelen gelmeyen her türlü hayırlarına nail eylesin, tehlikelerinden korusun, sevdiği kul eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Nice mübarek günlere ermenizi sevdiklerinizle beraber mutlu olarak saadet üzere, selamet üzere, afiyet üzere erişmenizi diliyorum. Allah Teala Hazretleri eee e, lütfuyla, keremiyle bizi bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlara er, erdirsin. Tabi Miraç Kandisi, Kandili Recep'in 27. gecesi olunca efendim e, hemen Recep ayının bitmek üzere olduğu artık bu mübarek 3 aylardan efendim birincisi olan Recep ayının bitmek üzere olduğu hatıra geliyor, görülüyor, anlaşılıyor. Tabi e, tabii Recep ayı biliyorsunuz o bu ay başladığı zaman rega Regaip Kandili münasebetiyle Recep'in ilk cuma ilk cuma gecesi perşembesini cumaya bağlayan gece Regaip Kandili münasebetiyle söylemiştim. Bu üç aylar çok sevaplı aylar, mühim aylar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önem verdiği aylar kendisinin yaşamına etki eden aylar. Yani Peygamber Efendimiz her hali çok güzel, çok mübarek, çok tatlı, çok ibretli, çok hikmetli. Ama Recep ayı gelince Recep ayı ile beraber kendisine ayrı bir şevk, ayrı bir efendim gayret ile bir efendim değişme geliyor ve daha çok Cenabı Mevla'sına efendim şükrünü ifade edici ibadet ve taatlerde bulunuyordu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Recep ayında çok oruç tutuyordu. Recep ayında oruç tutanlara allah Teala hazretlerinin çok büyük mükafatları olduğunu size evvelki konuşmalarımda bildirmiştim. allah Teala hazretleri tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Oruç bir insanın midesini boşaltır ama kalbini nur doldurur. Kalbin nurlanır. Yani efendim iç dünyası aydınlanır. Efendim kirlerden arınır. Günahların tesirlerinden bilinir biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şeriflerini bir insan bir günah işledi mi insanın kalbinde bir leke meydana geliyor. Küçük bir nokta bile olsa kalbinde bir leke meydana geliyor. Günahlar çoğaldıkça lekeler çoğalıyor. Lekeler çoğaldıkça kalp karar kararıyor. Kalp kararınca sertleşince, katılaşınca, taşlaşınca insanda Derece derece zalimleşiyor, gaddarlaşıyor, hunharlaşıyor, kindarlaşıyor. Efendim çok e, kötü bir duruma geliyor. Tabii kalbin nurlanması, parlaması, aydınlanması, temizlenmesi çok önemli. Bunun için önemli ibadetlerden birisi oruç. Başka ibadetler de var. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikretmenin, kalbin nurlandırdığını, pake eylediğini, tertemiz eylediğini beyan ediyor. Zikir de çok güzel bir ibadet. Şimdi Ramazan, ayında, şey, Ramazan ayına da hazırlığı, hazırlığı düşünüyordu Peygamber Efendimiz. Şöyle dua ederdi. Ya Rabbi bize Recep ayını, Şaban ayını mübarek eyle. Ramazana ulaştır. Yani ufukta görünen o 11 ayın sultanı olan 11 aydan sonra 12 ayın içinde sultan olan Ramazan ayını düşündüğünü görüyoruz. Ramazan ayı öyle bir ay ki içinde hayrun min elfi şehrin bin aydan daha ayrılı Kadir Gecesi saklı gizlenmiş olan bir ay. Ramazan Allah'ın çok büyük lütuflara efendim kullanını erdirdiği bir ay olduğu için Ya Rabbi recep Şaban'ı bize mübarek ele Ramazan'a da sıhhat afiyetle eriştir ve Ramazan'ın feyizinden, bereketinden faydalandır diye dua ederdi. Buradan anlıyoruz ki Recep'de Şaban'da kendimizi çeki düzen altına almamız, düzenlememiz, Ramazan hazırlanmamız lazım. Ramazan'ı heyecanla beklememiz lazım. İşte Recep ayı bitti. miraç kandili bir iki gün sonra. Bazen 29 gün olur Arap ayları, bazen 30 gün olur. Efendim, pazar günü 27'si, pazartesi 28'i. Efendim, salı 29'u ya çarşamba 30'u olur ya da 1'i olur. Bilmiyoruz artık ayın durumuna göre nasıl olacağını. Recep ayı geçti, yapılan ibadetler yapıldı. Kazanan kazandı sevapları. Efendim, kazanamayanlara ne diyelim Allah bir dahaki fırsatta gözünü açıp da o sevapları kazanmalarını onlara da nasip etsin diyelim. Candan dua edelim. şaşıranları Mevlamız şaşkınlığını, şaşırdığını anlatıp, ikaz edip, uyarıp, doğru yola gelme nimetine erdirsin, tevfikini refik eylesin. Ee, hepimiz, e, hepimiz iyi insanlar olalım, hepimiz Allah'ın sevgili kulları olalım diye temenni ediyoruz. Recep ayının en mühim özelliği tevbe ayı. Yani insanın yaşamı, hareketleri, huyları, işi, günlük hayatı, çalışması eğer şeyse, Allah'ın rızasına uygun değilse kusurluysa, eksikliyse, hatalıysa günahlıysa, yalan yanlış istikametteyse, sevapsızsa gaflette geçiyorsa cahillikle geçiyorsa ne yapacak? Dönecek. Dönmeye ne diyoruz? Tevbe diyoruz. Recep tevbe ayı. Dönüş yapma ayı. Cenab-ı Hakk'a iyi kulluk etmeye dönüş ayı. Ne kadar güzel. Ne iyi bir fırsat. Ne kadar güzel bir teklif. Ne güzel bir çağrı. Allah'ın yoluna dön. Yanlış yolu bırak. Cennet yoluna dön Allah'ın sevdiği, sevdiği kulu olma şerefine nail olma diye çalış o tarafa gel Ne güzel bir şey Tabii tevbe etmeyi Allah çok sevdiği için Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki inallah'a Yuha bu Tevvabin Allah tevbeâ kulları sever Tevbeâ ne demek Tevbe yap etmek işi olan işi Tevbe etmek olan candan. Bunu böyle canı gönülden efendim bir müteahhis meslek erbabıymış gibi candan yapan. Allah tevbekar kullarını sever. Sonra tevbekar kullarını sever. Ne olur? Tevbekarın tevbesini de kabul eder. Niyazını kabul eder efendim. Affu mağfiret eyler. Yani bağışlar günahlarını. E, kul suç işlemiş. Allah bağışlayabilir mi? Bağışlayabilir. Çok şeyler var. Hadis-i Şerifler var. Efendim çok e, ayet-i kerimeler var. Allahu Teala Hazretleri kulun dönmesini seviyor. Dönmesinden razı geliyor, memnun oluyor. Dönmesi lazım kulların. Hatasını anlayıp dönmesi lazım. Peki eski günahlar ne olacak? Yani bir insan döndü de, aman e, ondan önceki hayatını hiç sorma. Çok berbat bir hayat geçirmiş aşkiyle sıdk ile efendim bir insan tevbe ettiği zaman Allah Teala Hazretleri eski günahlarını da affediyor. Yani eski günahlarını da bağışlıyor. Eski günahlarını siliyor. Gaffar zünûb olduğu için, günahları örtücü olduğu için, ayıp örtücü, günah örtücü, affedici olduğu için affediyor, siliniyor. Sıdk ile tevbe etmeye, tevbeyi nasuh diyorlar. İhlaslı candan tevbe etmeye İhlasla tövbe ettiği zaman, Cenab-ı Hakk'ın yoluna döndüğü zaman Allah seviyor. Duymuşsunuzdur, Türkiye'de çok oluyor, başka yerlerde de olur. Ben mesela Hicaz'da bir kere önümde birileri birbirleriyle musafaha ediyorlardı. Harem-i karşımızda Kabe-i Müşerif'e, efendim böyle çok izzet itibar ettiler bir adama. Herkes musafaha etti, sarıldı filan. Ben de merak ettim. Birisi dedi ki, hocam bunu tanıyor musunuz? tanımıyorum. Bu Mısır'ın meşhur artistlerinden birisi. Sinema artisti bu dediler. Dönüş yaptı. Çok iyi bir e, dönüş yaptı. İyi bir Müslüman oldu dediler. Böyle oluyor. Türkiye'de de Yani bir dansöz, bir şarkıcı, bir efendim e, böyle yanlış yolda e, hayatını geçiren, Allah'ın razı olmadığı, şeriatin kabul etmediği, e, günah olan işleri yapan insan tevbeker oluyor. İyi bir insan oluyor. Dönüş yaptı diyoruz. Yani dönüş hayatta ee, önemli bir olay. Allah tevbe eden, dönüş yapan, kulu sever ve ne olur? Et ta'ibu mine kemen la zembe yani günahından tevbe eden bir kimse hiç günah işlememiş gibi olur. Siler Allah. Biliyorsunuz e, ayetlerle, hadisi şeriflerle sabit bizim işlediğimiz günahların hepsi yazılıyor. Yani omuzlarımızdaki kiramen katibin hafıza melekleri diye isimlendirilen melekler bizim her şeyimizi yazıyor. Sözümüzü ve efendim fiillerimizi, icraatımızı, amalimizi, amellerimizi yani yazıyorlar. Peki yazıya geçti, melekler gördü. Başka neler efendim var? İnsanın günahı işlediği mekanda Mesela toprak var, ağacın altında, duvarın kenarında, binanın içinde. Mekanın parçaları da insana şahitlik edecek. Mahşer gününde Allah'ın divanında, Mahkemeyi Kübra'da ev diyecek ki evet benim içinde bunlar içki içti, bu günahı işledi diyecek mesela. Ağaç diyecek ki evet benim altında sofra kurdular. Şişeleri, kadehleri dizdiler, içki içtiler diyecek. Yani ağaç şahit olacak. Mekan şahit olacak. Melekler şahit. Bir de kağıtlara yazılmış. Kağıt diyorum ama yani alışkanlık olduğu için diyorum. Meleklerin nasıl bir kağıda yazdığını tabii Allah bilir. Biz bilemeyiz. Nurdan kağıtlara, nurdan defterlere, amel defterlerine yazıyorlar. Ama Allah affetti mi melekleri de unutuyor, defter unutturuyor. Defterden de siliyor. Yeryüzünün efendim neresinde yapılmışsa bu suç, bu günah o mekanlara da unutturuyor. Onlar da şahitli yap, yapmayacak gibi. Yani kul tertemiz oluyor. Yani Peygamber Efendimizin hadisini hep Cuma günleri, Cuma namazına gidenler Hatip Efendi'den duymuşlardır. Etta'ibu Kemen la zembeleh. Hiç günah işlememiş gibi oluyor. Hiç günahı yokmuş gibi oluyor. Tertemiz oluyor. Yani elbiseye bileke düşmüş, masanın üstünden yağlar devrilmiş, efendim şeyden tamircinin kara kara efendim lekeleri güzelim elbisesine bulaşmış. Şimdi eyvah bu elbise ne olacak? Efendim bir temizleniyor. Temizleyici bir gidip bir geliyor. Lekenin hiç izi kalmamış, tertemiz olmuş. Oh, seviniyor elbisenin sahibi. Ya ben bu kirler, lekeler çıkmayacak sanıyordum. Elbisem tertemiz olmuş. Evet. Tevbe eden bir kimse de tertemiz oluyor. Hiç günahı yokmuş gibi oluyor. Muhterem kardeşlerim. Tabii biz tevbe ederken ne diyoruz? Hatırlayalım. Ya Rabbi ben hata işledim. Kusur bende. Günah işledim. Efendim suçluyum. Mahcubum. Üzülüyorum. Ağlıyorum bak. Göz döküyorum ya Rabbi. Sen gaffar üzülüpsün. Yani günahları affetmek senin şanından. Affetmeyi seversin ya Rabbi. Ben e, günahıma pişman oldum. Beni affet. Hem de bir daha işlememeye de söz veriyorum. Diyoruz. Yani Peygamber Efendimizin bize öğrettiği dualarda bu şeyler var. Bu fikirler var. Bu unsurlar var. Günaha pişmanlık bir. Bir daha işlememeye kararlılık iki. Azmetmek. Karar vermek. Bir de günaha bırakmış olmak. Yani yani günahı işliyorken mas işki masasında, işkiler karşısında hep işkiden misal veriyorum. Başka misaller verilebilir de örnek olsun diye içki misalini veriyorum. Başka günahlar da var tabi. Çeşit çeşit günahlar var. Görünen günahlar var, görünmeyen günahlar var. İçki masasındayken tevbe olmaz. Günaha devam ederken tevbe olmaz. O nedir? vel müstahfiru ve ve mukimun aleyh kel müstehzi'i bi rabbihi çok korkunç bir şeydir böyle bir olay. Günaha devam ediyorken Tevbe ve istiğfar eden kimse af isteyen kimse Allah'la Rabbi ile alay eden kimse gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Alay gibidir o. Hem günaha devam ediyor hem de affet beni diyor. Yani bu yapılıyor. Yapılmıyor değil. Bu duruma düşmüyor olan insanlar var. Böyle tevbe olmaz. Bunun çok korkunç bir olay olduğunu bilsinler. Allah'la alay etmek gibi olduğunu bilsinler. Günaha devam çok fena. Günaha bırakacaklar günaha devam eder, tevbe etmemek de fena, tevbesizlik de çok fena günaha devam ederken tevbe etmek o da Allah'a Allah alay etmek gibi ne çaresi kalıyor? insanın günahı bırakması işte fırsat geldi mübarek 3 aylar geldi Recep ayı geldi hatta geçiyor hatta sonuna geldik efendim işte Miraç Kandili bir iki gün sonra Recep ayı bitecek o halde insan efendim e, bu tevbe ayında tevbe etmeliydi Efendim, oruçlar tutmalıydı, kalbini nurlandırmalıydı, ibadet etmeliydi efendim bir de tevbede hani bir unsur daha var tevbe edecek, pişman olacak, günahı bırakacak bir daha işlememeye kararlı olacak, işlememek isteyecek e bu nedir? Allah'a bir söz vermektir, ya Rabbi ben günahıma pişman oldum, bir daha işlememeye de niyet ettim, karar verdim, işlemeyeceğim, bu nedir? sözdür. Bir söz vermedir Rabb'ına. Söz vermiş oluyor günahtan vazgeçti. Vazgeçen bir kimse. Ee, günahtan vazgeçmeye karar verdi. Efendim azimliydi tövbe ettiği zaman. Ondan sonra gene şeytan oydu bir hata daha işledi. Burada mühim olan günahtan vazgeçtiği zamanki niyetinin kararlılığının kesin olması. Yani o çok önemli. Eğer ben buna şimdi tevbe ediyorum ama şimdi kandil gecesi bu gece tevbe ediyorum ama yarın yaparım derse Allah tabi insanın kalbini biliyor. Bu tevbe olmaz. Yapmamaya karar verecek. Yapmamaya karar vermiş olan bir insan bir daha hata işleyebilir mi? Maalesef işler. Beşer bu. İnsanoğlu. Zayıf insan. Yani herkesin iradesi çelik gibi değil. Çelik bile bazen aşınıyor, yıpranıyor ya neyse çelik gibi iradesi veya sapasağlam freni Olmuyor bazılarının, freni tutmuyor. Hata işleyebiliyor. Şimdi geliyor, yalvarıyor, gözyaşları içinde. Hocam, ben tevbe etmiştim. Aman benim halim ne olacak, söyle. Tevbe etmiş e ee, Tevbe etmişsin, güzel. Ama ben tevbemi bozdum. Şeytana uydum. Kendimi tutamadım. Hata işledim. Mahvoldum, perişan oldum. Babama el kaldırdım, bir tane patlattım. Böyle şeyler söyleyenler oluyor. Yani insanoğlu hata işleyebilir. Peki hata işlemiş bir insan ne olacak? Şimdi ilk başta söz vermiş de hata işledi. Evet. Gün hatayı bırakmakta kesin, samimi söz vermişse bir daha hata işlemişse gene tevbe edecek. Çünkü niyeti iyiydi ama aldandı, bir suç daha işledi. Ama günaha ısrar edip devam ediyorsa o çok fena. Günaha günaha devam etmekteyken tövbe etmek yani şey gibi Allah'la al alay etmek gibi oluyoruz. Ahde vefa göstermeye çalışacak. Gene tökezler düşerse gene tevbe edecek. O zaman Allah yine affeder. Ama günaha devam ederken affet Ya Rabbi, bağışla Ya Rabbi öyle olmaz. Günahı bırakacak. İlk şartı günahı bırakması lazım. Aziz ve Muhterem Kardeşlerim. O bakımdan e, size bu mübarek Recep ayının sonuna yaklaştığımız günlerde bir iki gün sonra efendim yarın akşam efendim, Miraç Kandili olacak. Düşünün ki Peygamber-i Zişanımız hiçbir kula nasip olmayan bir şerefe mazhar olmuş. Alemlerin Halık'ı Rabbul Alemin efendim Razzak ı Alem Bi'edihi melekütü küllü şey mülkün sahibi güç kuvvet elinde olan Yüce Mevlasının en büyük iltifatına mazhar olmuş, huzuruna kabul olmuş efendim hiçbir beşere nasip olmayan şeyleri görmüş Miraç. O peygamberi zişanımız o kadar güzel efendim terakkilere mazhar olmuşken bugünlerde bugünlerin efendim bize hatırlattığı o eski tarihlerde bu aylarda bu mazhariyetlere ermişken bir Müslüman, o peygamberi zişana tabi olan bir mümin kul onun ümmeti niye biraz gayret etmesin, niye o da Allah'ın sevdiği bir kul olmaya çalışmasın bunlar bize şevk vermeli bu güzel geceler, peygamber Efendimiz'in o ulviyeti, o masariyetleri bize büyük şevkler vermeli, efendim aşklar vermeli biz de kendimizi düzeltmeye çalışmalıyız, tabi bundan sonra hangi ay geliyor? Recep'ten sonra ne gelir? Ne gelir? Şaban ayı gelir. Recep, Şaban, Ramazan. Şaban ayı hakkında Peygamber Efendimiz, Şaban ayı benim ayımdır buyuruyor. Yani Şaban ayının Peygamber Efendimiz'in ayı olması onun için bir şeref. Bizim için ne? Bizim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Sımsıkı sarılmamızın, O'na karşı sevgimizin, bağlılığımızın kuvvetlendirilmesinin ayı. Çünkü biliyorsunuz Allah'ın rızasına giden yolun en önemli şartı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmek ve O'na bağlanmaktır. Resulullah'ı hiçe sayarak, sünnetini ayaklar altına alarak, Efendimiz'e hiç ve böyle bir e, e, bağlılık eseri, emaresi göstermeden bir insan Cenab-ı Mevla'ya ulaşır mı? Asla, kesinlikle ulaşamaz. Yani e, şeye Allah'a giden yol, Resulullah sevgisinden geçer. E, Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, cennete girmek isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sımsıkı sarılacak. Efendim işte ben o duygulardan biraz e, eksikliğim, mahrumum. E, maalesef hocam hissedemiyorum. Sizin o güzel anlattığınız duygular, çok tatlı şeyler de ben onları duyamıyorum. Onları yaşayamıyorum. Diyorsa bir insan yaşamaya çalışacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şimdi ben size bir sure okuyacağım. O sureyi okuyunca ağlayın. Ağlayamıyorsanız dahi ağlıyormuş gibi yapın. Kendinizi ağlama zorlayın. Demek ki insan yapamadığı bir şeyi Yapıyormuş gibi yapa yapa, yavaş yavaş taklit ede ede tahkike erişecek. Yani hakikisini yapmaya başlayacak. O sure nedir? Efendim, El-Hak-ı suresi. O sureyi okuyun. Tabii ben şimdi onun tefsirine girecek e, zamana sahip değilim. Münih'ten size telefon ediyorum ama bu akşam açın. El-Hak-ı suresini okuyun. Korkunç, yani hüngür hüngür ağlayın. Aman Rabbi deyin. Yani o cehennemden Allah'a sığının. Allah'ın lütfuna masar olmaya çalışın. Yani insan bir takım güzel duyguları duyamıyorsa çaresi nedir? efendim? O duyguları duyan insanların kitaplarını okumalı. O insanların yanına gitmeli. O insanlardan o şeyleri kapmaya çalışmalı. Yani çırağın ustasından öğrendiği gibi. Yani Allah'tan korkmak mı istiyorsunuz? Allah'tan korkan bir insanlar bir hoca efendiye, bir şeyh efendiye gidin arkadaş olun. Peygamber Efendimizi sevmek mi istiyorsunuz? Peygamber Efendimize aşık, efendim, onun yolunda giden, onun sünnetine hizmet eden bir mübarek sahta gidin, bende olun. Neden? Ondan alacaksınız işte Allah sevgisini öğreneceksiniz, Resulullah muhabbetini öğreneceksiniz, sünnet-i seniyeye sarılmanın önemini anlayacaksınız. Efendim 20. yüzyılda efendim 1400 yıl önceki örf adet şekil efendim yaşam olur mu? Olur olur. Peygamber zişanımız efendim her şeyi bize öğretmiş. O kadar güzel ki peygamber efendimizin sünneti dünyası, sünneti seniyyesi, onun yaşam tarzı o kadar güzel ki okuduğunuz zaman dinlediğiniz zaman anlayacaksınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin efendim e, sevgisini içinizde yeşertmeye çalışın. Nadide bir çiçeği efendim çarşıdan aldınız, saksıya diktiniz, gözünüz gibi bakıyorsunuz. İşte öyle kalbinizde Resulullah sevgisini efendim e, hasıl etmeye çalışın. Takliden de olsa onu, e, onun kitaplarını oku. Kitap reklamı değil bu. Ama bir takım gerçekleri yakalamanız için söylüyorum. E, İmam Cezuli Hazretlerinin e, şey var, Delayülül Hayrat kitabı var. Pek çok mübarek insan o kitabı her hafta bitirecek şekilde her gün bir kısmını okuyarak Devamlı okurlar peygamber efendimize salatü selamla dolu olan şaheser bir kitap. Arapçasını bilseniz o salatü selamları okudukça göz yaşlarını tutamazsınız. Kalbiniz böyle rikat ile dolar. Efendim e, hayran olursunuz. Bir de bu kitabı İznikli olup da efendim Bursa'da vefat etmiş Kanun devrinde 1541 tarihinde vefat etmiş olan efendim e, Davut Efendi isminde bir zat Türkçe'ye gayet güzel şey yapmış, tercüme etmiş ama sadece tercüme değil, hazine. Şimdi ben önümde açtım, efendim o kitabı Kara Davut derler, efendim, Kara Davut isimli. Yani lakab bazen kara oluyor ama kara, karalar bazen çok güzel oluyor. Mesela Kabe'nin örtüsü kara, güzel. Efendim bazen böyle şeyler oluyor, güzel şeyler oluyor, kara olduğu halde. Efendim, çok güzel yazmış kitabı. Ve mesela diyor ki, Peygamber Efendimiz'in 201 tane ismi sayılmış, Delayül Hayrat kitabında, Peygamber Efendimiz'in sıfatları sayılmış. Sıfatlarından birisi de sahibül efendim, miraç. Peygamber Efendimiz, miraca sahip olmuş olan, nail olmuş olan, mazhar olmuş olan bir kimse. Şimdi sahibül mirac diye bir ismi geçti diye miracı bir anlatıyor. 90 sayfa kitabın içinde 90 sayfa miracı. Yani belki başka hiçbir yerde o kadar teferruatlı e, göremezsiniz. Çok güzel toplamış bir mirac kelimesinin izahı için sayfalarla tercümede bilgiler var. Gayet güzel. Demek ki efendim e, aşık insanlar. Resulullah'a aşık, Resulullah'ı efendim gaflet perdesi gözlerinden kalkmış, müşahede eden insanlar. O büyüklerimizden bir tanesi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir an gözümün önünden kaybolsa, göremesem Resulullah. Halbuki Peygamber Efendimiz'den asırlarca sonra yaşayan bir kimse. Resulullah bir an gözümün önünde görmesem, kendimi Müslüman saymam diyor. Müslüman saymam diyor. Seyahatteydim geçen hafta Türkiye'de. Efendim Edirne'de bir kardeşimiz kulağıma eğildi ben arabaya bindiğim sırada. İki cihan serverini yüz defa gördüm hocam dedi. Pırıl pırıl yüzü var kardeşimizin. İki cihan serverini yüz defa gördüm dedi. Yani Allah aşık olunca gösteriyor. Aşkının derecesine göre gösteriyor. Onun için ya yüz defa az değil. Ben büyük bir zatı hatırlıyorum. Kitabında yazmış kendi hayatında. Resulullah'ı şu kadar defa gördüm diyor. Yani on küsur bir rakamı unuttum. On yedi mi diyor? O yedi defa rüyada Resulullah'ı gördüm diye ya, yetmez. Yani e, çok fazla görenler var. Çok daha fazla görenler var. Hiç göremeyenler var. Az Allah görmeyenlere göstersin Resulullah Efendimizin iltifat namaz haleylesin. Resulullah Efendimizin sevmediği, kızdığı, beğenmediği, darıldığı huyları olanlardan da bu kötü huyları alsın da Resulullah Efendimizin iltifatına masaleyesin aziz ve sevgili kardeşlerim. Evet. Bakın Resulullah muhabbetten açıldı. Neden? Çünkü Şaban ayı Peygamber Efendimizin ayı dedik. Oradan söz sözü açtı. Ben başka hadis okuyacaktım ama şimdi de Almanya'da olduğum için bazı kereler anlattığım çok güzel bir olmuş hadise var. Benim daha önce konuştuğum kardeşlerden sayısal olarak çok daha geniş miktarda olduğu için. Bir de burada radyoda anlatmak istiyorum. Almanya'daki bir kardeşimiz yazın patronundan izin istemiş. Ben demiş şu ayın şu günden şu ayın şu gününe kadar yıllık iznimi kullanmak istiyorum. Patronu demiş ki olmaz. Tam fabrikamızın en faal olduğu zaman o zaman da sana izin vermem. Başka zaman al. Hayır demiş o zaman da gideceğim. Vermem. Vermezsen de gideceğim. E, i̇şinden atılırsın. İşinden olursun. İşimden atılsam da gideceğim demiş. Bu sefer patron merak etmiş, seviyor o çalıştırdığı Türk işçiyi, çalışkan bir kimse. Demiş, ya niye böyle ısrar ediyorsun, nedir bu? O zaman söylemiş, demiş ki benim bu ayda hacca gitmem lazım. Hac bu ayda oluyor, onun için bu söylediğim tarihler arasında izni onun için istiyorum. İbadete gideceğim. Ha, öyle mi? O zaman peki demiş, ne yapalım ...tedbir alırız, çare buluruz, git demiş. O da hazırlanmış, valizini hazırlamış... ...seyahat biletlerini almış filan. Ayrılık gününde patrona gitmiş. Demiş ki Allah ısmarladık... ...işte ben yıllık izin, izne çıkıyorum... ...afvider zeyn diyorlar, Allah'a ısmarladık... ...demiyorlar, tekrar görüşmek üzere... ...diyorlar onlar. Ama bazen de... ...sokakta karşılaştığın zaman gürüs Kot diyor yani... ...Allah'ın selamı üzerine olsun diyor. Gürüs Kot demek, Kot tanrı demek... Alt ...tanrının selamı sana... ...diyor yani böyle dindar tabirleri de var. Bizde selamün aleyküm desen adam kaşını kaldırıyor. Kabul etmiyor senin selamün aleyküm aleyküm demeni. Günaydın diyor. Yani bir de iğneli iğneli söylüyor. Günaydın yani ne diye bana Arap'ın selamını veriyorsun? Bana günaydın demen lazımdı diyor. Halbuki o Arap'ın selamı değil. Selamünaleyküm aleyküm demek yani Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah seni selamet yurdu olan cennetine bile soksun demek yani o kadar cennet temennisinde itibaren dini bir terim. Buna kızma lüzum yok. Alman, Gruskot dediği gibi bize selamünaleyküm desek ilericisi, gericisi, devrimcisi efendim, evrimcisi hiç kimsenin kızmaması lazım, memnun olması lazım. Eğer çağdaş bir insansa e, centilmen bir insansa kibar bir insansa, centilmen dedim yüz binlere lira cezayı yedim. Efendim, e, kibar bir insansa şey yapması lazım. Efendim, e, hazmetmesi lazım. Karşısındakinin inancına saygı göstermesi lazım. Başı örtmesine saygı göstermesi lazım. Sakal bırakmasına saygı göstermesi lazım. Şimdi e, Hans'ın yanına gitmiş. İşte demiş, al asmalık ben gidiyorum. Hacca gidiyorum. Tamam demiş, güle güle git. Efendim, e, pekala. E, bir de arkasından bir söz söylemiş. Müdür, yani Alman, Hans isminde. Demiş ki, Muhammed'e benden selam söyle. Yani biliyor ki hacca gittiği zaman bir insan Medine Emine Vereye de uğrayacak. Peygamber Efendimiz'in türbesinde ziyaret edecek filan. Hadi Alman Hans Müdür Bey, patron Bey efendim Muhammed'e benden selam söyle demiş. Allah Allah. Bizim arkadaş hacca gitmiş. Oradan Medine Emine Vereye gitmiş. Medine-i Münere'de Peygamber Efendimiz'in türbesini ziyaret etmiş. Mübarek türbesinin parmaklıkları önünde el pençe divan durmuş. Gözünü kapatmış. Göz yaşları içinde salatu selam getirmiş. Pat aklına gelmiş. ha Benim patron, Peygamber Efendimiz'e selam söylemişti. Ne yapayım ben şimdi? Gözü yumuk. efendim Ya Resulallah demiş içinden. Ee, yani o Müslüman değil ama gayrimüslim ama işte ne yapayım? Ben gelirken uğramıştım. Ben benimle sana selam gönderdi. Bizim patron Hans. Selam tebliğ etmek lazım. Kutsal bir emanet. Onun için Hans'ın selamını da sana bildiriyorum ya Resulullah gibi bir şeyler söylemiş Peygamber Efendimiz'in türbesinin karşısında. Sonra ayrılmış. Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de bana anlattığı olayı. Vallahi hocam diyor Almanya'dan o, gün, o günlerde Hans'ın Müslüman olduğu haber geldi diyor. Yani Hans isimli Patronun, müdürün Müslüman olduğu haberi geldi diyor. Şaşırmış tabi, tahmin etmiyordu. Müslüman olmuş adam, Alman. Neden? Şimdi ben onu açıklayayım size. Peygamber Efendimiz'e Hans'ın selamı var dedi ya bu kardeşimiz. Tabii Peygamber Efendimiz'i düşündün, o da o selamı merakler kendisine bildirdiler. Ne dedi? Ya öyle mi? Hans bana selam mı söyledi? Pekala. Ve aleyhisselam. Ona da selam olsun dedi. Ona da selam olsun deyince ne oldu? Peygamber Efendimizin duasına masar oldu Hans isimli efendim müdür patron e, Allah'ın e, en sevgili kulu Peygamber Efendimizin selamına masal olan bir insan küfürde kalır mı? yalan yanlış, batıl puta tapan haça tapan bildiğinde kalır mı? Allah onun gönlüne bir açıklık verdi, gözünün perdesini bir kaldırdı, efendim kalbini nurlandırdı gönlünü şenlendirdi, imamla müşerref eyledi, Müslüman oluverdi işte bak. Yani bir salatü selamın çağımızda olmuş bir olay olarak efendim ne kadar faydası olduğunu da buradan görüyorsunuz. Onun için hani ne yapalım geçen yıllar geçen aylar, geçen günler geçiyor. Geçen bir zamanı telafi etmenin hiç imkanı yok. Çare yok. Yani geçmiş zaman geçti. Onun çaresi yok ama hiç olmazsa, geçmişteki hatalarımızdan ibret alıp gelecek zamanımızı, şimdiki zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Madem Recep-i Şerif'in sonuna geldik, efendim, miraç kandiline dayandık, Recep ayı gidiyor diye bir mahzunluk çöktü içimize, bu ayda da Cenab-ı Mevla'ya istediğimiz kadar güzel gönlümüze ibadet edemedik, eksiğimiz, kusurumuz çok diye mahcubiyet duyuyoruz, üzülüyoruz ayın geçtiğine. Madem böyle, o halde ne yapmalıyız? Hiç olmazsa Önümüzdeki zamanı güzel değerlendirmeliyiz. Recep gidiyorsa Şaban-ı Şerif geliyor. Arkasından Ramazan-ı Şerif geliyor mübarek. Gözünüzü açın. Mübarek efendim fırsatlardan istifade edin. Allah'ın rahmetinin efendim bardaktan boşanırcasına yağdığı gibi böyle gökyüzünden rahmetinin yağdığı bu zamanları gafil geçirmeyin. Efendim İmam Gazali Allah rahmet eylesin. Nur içinde yazsın. Allah şefaatine erdirsin. i̇hyay Ulum kitabını yazan onun kitabında okumuştum İhyası'nda diyor ki Allah'ın rahmeti yeryüzüne kulların üzerine umumi olarak yağar ama kalbi ters olanlar yani kabı, yağmurun içine girmesi gereken kabı ters çevrilmiş olursa içine yağmur girer mi? Tencereyi ters çevirmişsiniz, e, nisan yağmuru e, tencerenin içine girer mi? Girmez. Dibine çarpar, kenarından dökülür gider. Kabın dönük olması lazım gökyüzüne. Yağmur içine ne kadar isabet ederse o kadar efendim yağmur birikecek ya. Gökten Allah'ın rahmeti kulların üzerine yağıp duruyorken insanın kalbi ters olmamalı. Göğe dönük olmalı, Mevla'sına dönük olmalı ki Allah'ın rahmeti içine gelsin, Allah'ın rahmetinden istifade etsin. Yani terslik kulda, kulun kalbinde oluyor. Onun için dikkat edin ki gönülleriniz ters pozisyonda, ters durumda olmasın. Pozisyon değil ters durumda olmasın. Mevla'nın e, yönüne dönük olsun da içine Cenab-ı Mevla'nın rahmeti bol bol doğsun. Rahmeti Rahman'a hayatınızda masar olun. Hayatınızdan sonra masar olun. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Allahu Teala Hazretleri sizi iyi bir Müslüman eylesin. Salih, Allah'ın sevgili bir kulu, mübarek bir kulu. Evliyası eylesin, sevdiği kulu eylesin, sevdiği kulu olarak yaşasın, Sevdiği güzel işler yaptırsın. Güzel eserler, güzel amali saliha yapmak nasip etsin. Eser bırakmak nasip etsin. Hayır hasenat yapmak nasip etsin. Huzuruna da en çok her zaman söylediğim şey, sonuç o. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Yüzü hak, anlı açık, mahşer gününde, mahkeme kübrada, efendim Allah'ın lütfuna ermeyi nasip etsin. Efendim azabından, gazabından, kahrından, cezasından, ikabından efendim mahfuz eylesin, uzak eylesin. Lütfuna, rahmetine, ihsanına, ikramına mazhar eylesin. Cennet ile, cemaliyle müşerref eylesin. Şu mübarek günler, şu mübarek geceler, efendim gündüzler Cumanın bereketi hürmetine Efendim, esma-i hüsnüsü hürmetine, habibi edibi hürmetine. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berek.